Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Size Asıma-i Mukaddes'e diye isimlendiriyorlar. Kutsal e, başşehir, Müslümanların Efendim gönlünün tahtına yer etmiş olan güzel şehir. Mekke'yi mükerremeden hitap ediyorum. E, dün akşam e, saat iki içerek geçe ciddi havaalanına indik. E, uçağımızla. Efendim gece... E, Mekke'ye mükerremeye geldik. Sabah namazımızı kıldık. Efendim, ben uçakta yanlış duymadıysam İngilizce açıklamada 17 derece diyordu dıştaki sıcaklık. Fakat tercüme eden kişi 28 derece dedi. Efendim e, yani geceliğin, gecenin o saatinde bile havalar böyle. Şimdi de dışarısı sığmaz mavi bir gökyüzü ve pırıl pırıl bir güneş var. Sanıyorum efendim 30-35 derece civarında. Bunları şu bakımdan söylüyorum. Hani Elasofa'da havadan sudan başlanır. Efendim bir gün evvel ben e, Ankara'dan İstanbul'a e, otomobille geliyordum. E, Ankara'dan e, sonra efendim Gerede'den sonra kar ve tipi içinde ve buz üzerinde seyahat etmiştim. Eksi 9 derece 9,5 dereceyi gördüm Gerede civarında. Sonra bu Bolu civarında eksi 5 derecelerde devam etti. Hem deye kadar kar yağışı ile benden önceki efendim vasıtalar üçer saat e, Bolu'da ve aşağıda kaynaşlıda e, şey yapılmışlar. Polis tarafından sıraya dizilmişler, kuyruk olmuşlar. E, yol kapalıymış geçememişler ama biz geçmiştik. Subhanallah yani... E, bir gün önce kar ve tipi ve buz üzerindeyken bir gün sonra böyle güneşli güzel bir pırıl pırıl gökyüzü altında size intihap ediyorum. Elhamdülillah Allah'ın lütfu efendim çok büyük nimet tabi insanın nasip olup da böyle buralara bu güzel günlerde bu güzel ibadeti yapmak için gelebilmek. Güzel günler diyorum çünkü bu içinde bulunduğumuz yıl, ilki ayı. Efendim e, Zihlikçenin 10 günü, yani Kurban Bayramı'na kadar olan 10 gün, senenin en kutsal, en güzel, en sevabı çok olan aylarındandır. Mümin kardeşlerimizden de elhamdülillah yani nasip olanlar, bu güzel beldelere Rahman'ın misafiri, Duyufur Rahman sıfatıyla, Allah veriyor bu sıfatı, Merhaba bir Duyufur Rahman diye sesleniyor, efendim, ilahi hitaba masar. Bu hacca gelenler, ey Allah'ın misafirleri, ey Allah'ın davet ettiği davete efendim gelen davetli, kıymetli insanlar diye hitap ediliyor. Ne mutlu gelebilenlere, ne mutlu helal parayla, temiz niyetle haç vazifesine girişenlere. Allah, efendim, haçlarını e, makbul, mebrul bir haç yaparak ömrelerini güzel bir şekilde Efendim, haçlarını e, adabına uygun bir şekilde tamamlayarak bu vazifeleri yapmalarını nasip eylesin. Böyle yapabildikleri takdirde cidal, refez, füsuk e, gibi şeyler yasak haçta biliyorsunuz. Cidal mücadele demek. Yani arkadaşlarıyla çekişmek, karşısındakilerle münakaşa etmek, kavga, yürültü. Efendim Refez ve müstehcen işler, sözler demek. Efendim e, füsuk da Allah'ın emrinden dışarı çıkıp günah olan işleri yapmak e, emir dairesinden çıkıp isyan bir şeyine geçmek demek durumuna geçmek demek isyan olmayınca müsteşen sözler ve işler olmayınca mücadele çekişme çatışma olmayınca munis sevimli tatlı bir şekilde boynu bükük göz yaşlı ibadetin yapar sevim insan bunun mukabili cennetten başka bir şey değil helal mal ile yapılmış bir hasiyaretin dualar makbul Allah-u Teala Hazretleri bu güzel ibadeti yapmaya girişen bütün kardeşlerime, din kardeşlerime, memleketimden kardeşlerime, gelmiş olan kardeşlerime efendim yardımcı olsun. Temenni ediyorum ki makbul, mebrul, güzel, sevaplı bir hac yapsınlar. Şu anda efendim kalbi heyecanla çarpan de temenni ediyorum. Allah maddeten, manen ve sıhhaten imkanlar versin. Sıhhatiniz güzel olsun. Mali durumunuz müsait olsun. Manevi bakımdan da şartlar e, efendim Allah'ın istediği şartlara sahip olun da sizler de bu güzel beldelerde, bu güzel günlerde, bu güzel ibadetleri yapın ve bu güzellikleri gözlerinizde görüp efendim e, tadını tadın diyorum. Resulullah'tan e, bir hadisi şerifle başlamak istiyorum. Efendim Yekulu <gülüyor> Allahu innile ehammu bi ehli'l ardı azaben feiza nazartu ila ummari biyutil mutahabbinafiya ve iley ev iley'l musafirina bil eshar saraftu anhum. Allahu Teala Hazretlerinin neler söylediğini bildiriyor Peygamber Efendimiz bu hadisinde. Bu hadis-i şeriflere hadis-i derler. Bunlardan üç tanesini okuyacağım size. Birincisi Enes radıyallahu anhten allah Teala Hazretleri buyuruyor ki diyor Peygamber Efendimiz o bilir Allah'ın elçisi Resulü olduğu için. Allah onu bildirdiği için bilir. Allahu Teala Hazretleri der ki, buyurur ki ben yerdeki ahaliye, yeryüzündeki insan oğluna azap etmeye kast ederim. Yani azabı hak ederler. Azap edeceğim. Efendim le ehem ve bi ehlil azaben efendim ehli azap azap etmeye efendim e, niyetlenirim kast ederim azap edeceğim sırada feizen nazar tü de bakarım ki efendim ila umari benim evlerimi mamur eden kişilere baktığım zaman el mütehafin feye benim için birbirlerini seven kişilere baktığım zaman ve ileyhel müstaferine bil eshar, Efendim bu ileye El-Muta'a bine fiye ve ileye de olabilir. Efendim oraya da bağlı olabilir. Efendim öteki geride gelen kelimeye de ve İleyye el-Mustafirine bil eser de olabilir. Efendim seher vakitlerinde tevbe ve istiğfar edenlere baktığım zaman azabı onlardan kaldırırım. Yani yapmak e, müstahak oldukları yapmak istediğim, kastettiğim azabı yapmam e, ...azabı kaldırırım... ...efendim... ...bunu e, biraz açıklayarak söyleyeyim... ila ummari biyuti... ...yani efendim... ...Allah-u Teala Hazretlerini severek... ...nazar buyurdu ve onların hatırına... ...yeryüzündeki insanlara... ...azap yapmaktan, azap etmekten... ...vazgeçtiği iyi insanlardan birisi... ...ummari biyuti... ...zümresi... ...ummar, e, mamur eden... E, ...imar eden... ...manasına geliyor... Büyuti benim evlerim manasına geliyor. Benim evlerimi mamur eden, benim evlerimi imar eden, şenlendiren kişiler. allah Teala Hazretlerinin evlerin buyurduğu yerler mescidlerdir, ibadethanelerdir, puthaneler değil. Batıl dinler, müşriklerin, kafirlerin ibadethaneleri değil. Sadece Allahu Teala Hazretlerinin ibadet eden, içinde put olmayan, La ilahe illallah manasıyla toplu olan yerler. Bu vasıftaki ibadet Allah'ın evleridir. Allah'ın evlerinin en şereflisi de Kavi Müşerefe'nin olduğu Mescid-i Haram'dır. Bundan daha şerefli bir başka e, mukaddes mekan bunun üstünde yok. En şereflisi bu. Burada kılınan bir namaz başka yerde kılınan yüz bin namazdan daha fazla sevaplı oluyor. İnsan sırf bir namaz aşkına kalkıp buralara gelir. Keşke gelmeler gitmeler kolay olsa karayolundan havadan efendim arabasına atlayan Cumartesi Pazar Avrupa'ya gittiği gibi ben hatırlıyorum geçtiğimiz senelerde yollar müsaitken bir gecede 24 saatte karayoluyla Trakya'yı, Bulgaristan'ı, Yugoslavya'yı, Avusturya'yı geçer Münih'e ulaşırdık arabayla. Efendim İsveç'e gittik bir keresinde aynı şekilde hatırlıyorum. Keşke bu imkanlar olsa. En güzel ev, Allah'ın en mukaddes evi, Beytullah yani Kabe-i ve onun çevresindeki Mescidi Haram dediğimiz efendim Mekke'nin mübarek e, Kutsal Mescidi. Bunları imar etmekten maksat, mescitleri imar etmekten maksat taşı taş üstüne koyup bina etmek değil. Zaten mevcut olan mescidi içine girip ibadetle şenlendirmek demek. Demek ki insan Allah'ın hangi evine gitse, içeri besmele çekerek girse, duası var. Biliyorsunuz sağ ayağıyla girecek. Efendim e, salatü selam getirecek. Efendim Allah'tan hayırlar, rahmet isteyecek. Efendim böyle bir mescide girse, efendim ne yapmış oluyor? Orayı imar etmiş oluyor. Manevi bakımdan mamur hale getirmiş oluyor. Şenlendirmiş oluyor. Allah'ın çok sevdiği bir iş yapmış oluyor. Ee, tabi Allah'ın evinin de misafiri olmuş oluyor. Türkiye'de olsun başka bir diyarda olsun Allah'ın beytine, evine giden, bir ibadet eden, namaz kılan kimse içeri giren kimse ne olmuş oluyor? Allah'ın misafiri oluyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunur. Bu bir töredir. Güzel bir töredir. Ev sahipleri, misafirlere ikram ederler. Efendim bu onların e, şanındandır. Tabii Allah Teala Hazretleri de evlerine, mezclerine, ibadet hanelerine, kendisine ibadet edilen bu güzel mukaddes yerlere gelenleri de misafirim diye e, talit buyurduğuna göre, duyufur Rahman dedi, dediğine göre, merhabem bir duyuf, merhabem bir bir duyufur Rahman, ey Rahman'ın misafirleri hoş geldiniz diye Efendim böyle yolları yazılar yazılmış olduğuna göre ev sahibi misafire ikram edecek. Tabi şeker, limonata, çay vesaire maddi ikramları oluyor ev sahiplerinin. Hanımlar hazırlanıyorlar evinde. Kendilerine gelen kimselere efendim nice nice hediyeler, kekler, pastalar, börekler, çörekler sunuyorlar. allah Teala Hazretleri de kendi evine gelenlere mükafatta bulunacak. Bu müjde tabi şeylere, eee Evlerini şenlendiren e, e, evlerine, mescitlerine gelip oralarda ibadet ve taatla meşgul olanlara. E, Allah'ın evine giren bir insan ne yapar? Besmele ile girer içine. Orada yer ya zikir yapar. Ya Kur'an-ı Kerim okur, ya namaz kılar. Ama bunların hiçbirini yapmasa, otursa e, efendim bile namazı beklediği müddetçe namazda giymiş gibi sevap alır. Birinci Allah'ın sevdiği insanlar dünya üzerindeki öteki suçlu, günahkar zalim, farsık, facir kafir insanlara ceza, bela gelecekken Allah'ın cezayı, belayı kaldır onların hatırına yüz suyu hürmetle kaldırdı. Birinci sınıf bu. Birinci e, grup birinci cümle bu. Allah'ın mescitlerini girip şenlendiren, ibadetle canlandıran nurlandıran Efendim ifa eden, imar eden, abidler efendim ibadet ehli. İkincisi e, el müteha binefiye ve ileyye. İleyye buraya bağlı olarak bir düşünelim önce. Birbirlerini benim uğrumda efendim e, ve bana e, geleceklerini e, düşünerek benim sevgimin e, böylece kazanılacağını düşünerek rızamı e, umarak seven kimseler. Bu da çok kıymetli bir sıfattır. Yani bir müminde olması gereken en güzel sıfatlardan birisi de budur. Mümin, mümin kardeşini sevecek. Birbirleriyle muhabbet edecekler. Candan muhabbetli dost olacaklar müminler. Birbirlerine muhabbetlerinde de e, hareketleriyle, konuşmalarıyla, ziyaretleriyle, yardımlaşmalarıyla, güzel sözleriyle, efendim, bağışlarıyla, ikramlarıyla gösterecekler. Böyle birbirlerini Allah için dost edilen, ahiret kardeş seven insanlar el din, zümresi. Efendim, Allah için birbirlerini sevenler nurdan minberlere oturacak, ahşap alan altında mahşer gününde efendim Allah'ın en büyük mükafatına mazhar olacaklar. Allah böyle ev, mescitleri imar eden abidlere baktığı zaman kendisinin hatırı için birbirini seven müminlere kendisini rüza kazanmak için birbirini seven müminlere baktığı zaman en müstaferiline bil eshar, seher vakitlerinde tevbe ve istiğfar edenlere baktıkları zaman seher vakti sahur vakti demektir. Sahur yemeğin adıdır, seher vaktinin adıdır. Seher vaktinde yenilen yemeğe sahur derler. Efendim sahur yenilen zamana da seher vakti derler. Yani İmsak kesilmezden önceki gecenin son kısmı oluyor. Ondan sonra artık imsak kesildi mi sabah ezan vakti geliyor. Ezan okunduğu zaman bir şey çıkmış oluyor. Efendim bu seher vakti çok kıymetli bir vakittir. O geceliğin efendim, o güzel saatte Allah'a tevbe ve istiğfar edenler. Sussuz kul olmaz ama tevbe etmek, istiğfar eylemek, affını istemek, mağfile talebe eylemek Allah'tan çok sevaplıdır. Allah çok seviyor. Kul suçlu, tevbe ve istiğfar ediyor. Affet beni Allah'ım diyor. Efendim, suçlu aslında ama Allah seviyor. Allah'ın ekremiliğindendir bu. Gaffar üzünüp, settara uyuyup dur. Kul suçlu da olsa hatasını anlayıp tevbe ve istiğfar eyleyince, e, mağfiret talep edince kendisinden Allah o suçlu kulu suçuna rağmen seviyor. Ve aflu ediyor. Bu da bir müjdedir tabi. Sizler için de bizler için de inşallah geceleri seher vakitlerini tebe ve istiğfarla ihya edelim. Allah işte böyle mescitlerinde ibadet edenleri birbirlerini Allah için sevip muhabbet gösterenleri birbirleriyle güzel dostluk yapan müminleri seher vakitlerine kalkıp gözyaşlarıyla dağlarıyla taşlarıyla efendim, kuşlarıyla cıvıl cıvıl Böyle o vakitte ne kadar güzel dışarısı da tevbe e, ve istiğfar edenlere baktığı zaman onların hatırına yeryüzündeki öteki asi, mücrim, zalim insanlara azap etmekten, azabı umumi göndermekten efendim vazgeçiyor. Yani taş yağacak, zelzele olacak, sel olacak, felaket olacak, dünya mahvolacak ama Allah onların hatırına efendim ötekilere Azabı göndermiyor. Affetmek değil. Azabı göndermiyor. Yani o da bir fırsattır tabi. Onlar da affı mağfuretiği Allah'tan onlar da kurtulurlar. Ama o anda azaptan kurtulmuş oluyorlar. Yani başlarına taşıyamasından efendim mağbul perişan bak. Yani Lut kavmi gibi Sodom Gomorra gibi Napoli yakınındaki efendim Vesiviyenardağ'ın patlamasıyla yerin altında kalan efendim Pompei şehri gibi Efendim azap umumi gelebilir ama işte gelmiyor. Onun için bu güzel sıfatlara sahip olmaya çalışalım. Allah'a güzel ibadet etmeye çalışalım. Efendim e, sonra e, birbirimizi Allah için sevelim ve seher vakitlerinde kalkıp gözyaşlarıyla Allah'a ibadet edelim. Birinci hadis şerif bu. İkinci hadis-i şerifi okuyorum. Hz. Ali radıyallahu anh'den. Efendim ve Hazreti Ali Efendimiz'e canımız kurban allah Teala Hazretleri şefaatine erdirsin. Hazreti Ali Efendimiz'le ilgili hadis-i şerifleri okurken Alevi kardeşlerimi de düşünüyorum. Türkiye'deki. Onlara Efendim Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin inceliklerini anlattığımız zaman çok memnun oluyorum. Hazreti Ali Efendimiz'den bir söz hak ettiğim zaman. Çünkü hem onlara doğruyu göstermiş oluyoruz. Hem Hz. Ali Efendimiz'i e, yad etmiş oluyoruz. Hataları varsa onlar da bu hatalarını anlasınlar diye seviniyoruz. Hz. Ali Efendimiz'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğine göre Allahu Teala Hazretleri buyurmuş ki يَكُولُ Teala, تَعَالَى يَبْنَا اَدَمْ اِخْتَرِ الْجَنَّةَ عَلَى النَّارِ وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ فَتُقْ kim kesine fiha ebeda ee, Allah korusun. Adem oğlu buyur, buyurur diyor. Allahu Teala Hazretlerinin seslendiğini buyuruyor. Ya ah, e, insanlar, ey insanlar, ey Hazreti Adem'in efendim cinsi, onun evlatları olarak dünyada türemiş olan insan cinsi, ey Adem oğulları, ey insanlar, efendim iktedir cennet âlemler Ey olur kendine cenneti seç, cehennemi bırak, cehennemi bir tarafa it, elinle cehenneme gidecek işleri bırak, cenneti seç kendine ee, diyor. Bu çok önemli tabi, herkes cenneti ister, nimeti ister, dünyada da öyle bir yerde biraz şenlik, rahatlık olsa, herkes oraya koşar. Bir yerin havası ağabey, Efendim suyu manzarası güzel olsa, efendim, herkes orada Kır saçması yapma gider su başları kalabalık ne kadar efendim böyle tatil günlerinde herkesin toplandığı yerler oluyor efendim cennet güzeller güzeli efendim gözlerin görmediği kulakların işitmediği hayallere sığmayan güzelliklerin toplandığı bir yer tabi orayı seçmek lazım ama bu seçmek sadece temenniyle olmuyor yani cenneti istediği halde cehenneme götürecek işleri yapan bir insan Allah'ın yasakladığı haramları, zulümleri, günahları, suçları, çirkinlikleri, pislikleri yapan bir insan aslında cenneti istememiş oluyor. Cenneti istemenin alameti insanı cennete götürecek işleri yapmaya girişmek, insanı cehenneme düşürecek işleri yapmaktan uzak durmak. Allah'ın haram kıldığı şeyleri yukarıdan aşağıya yazıp duvara asmak lazım kocaman harflerle. Allah zulmü yasaklamıştır. Allah şirki yasaklamıştır. Kendinden gayriye ibadeti yasaklamıştır. Allah faizi yasaklamıştır. İçkiyi yasaklamıştır aklı engellediği için. Allah, efendim, zinayı, hırsızlığı yasaklamıştır. Kadri yasaklamıştır. E, hıyaneti yasaklamıştır. Yasaklanan şeyler neyse bunları duvara yazmalı, çocuk çocuğa öğretmeli, kendisi insan iyice öğrenmeli, cenneti kazanmak için Cennetlik işleri neler olduğunu cehenneme düşmemek için de neler yapılırsa insanın cehenneme düşeceğini herkes bilmeli. Çocuk çocuğuna ilk önce bunu öğretmeli. Hani uçağa bindik efendim hemen karşımıza adamlar çıkıyor ellerinde efendim şeyler işte bilmem uçak kaza yaparsa can yemekleri bilmem oturduğunuz koltuğun altındadır. Efendim hava biraz bozulursa uçağın içinde yukarıdan bir oksijen maskesi düşer. Önce kendinizin yüzüne takın sonra çoluk çocuğunuzun işine bakın. Onların yüzüne takın. Ondan sonra işte bilmem şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Efendim kurtuluş şeyleri şuradadır. Kapıları uçağa tahliye kapıları, uçaktan ayrılma kapıları şu. Bunların için bunları hep anlatıyorlar. İlk başta hemen yani bir kaza olmasını temenni etmiyoruz ama olursa işte bunları bilin diye. İşte insan da cehenneme düşmeyecek şeyleri ilk önce çocuk çocuğuna öğretmeli. Uçağa giren insanlara ilk önce bunların öğretildiği gibi çocuk ilk önce onu bilmeli. Hayatta ilk bildiği şey bu günahların neler olduğu, haramların neler olduğu sevapların neler olduğu cennete götürecek makbul huyların neler olduğunu bilmeli. Melek gibi yetişmeli çocuklar. Evet Sonra buyuruyor ki velâ tuptelu amel sakın amellerinizi batıl duruma düşürtmeyin. O zaman petuk zefu finner münkesine haldine fiha ebede tepe taklak cehenneme atılırsınız. Orada ebedi kalırsınız. Sakın amellerinizi boşa çıkartacak feci işler yapmayın. Amellerin iptal olması, boşa çıkması ve cehenneme düşüp de ebedi kalmak sözlerinden anlaşılıyor ki asıl Asıl amelleri iptal eden şey nedir? Şirktir, küfürdür. İnsan mümin olamazsa, inancı itibariyle kafir olursa, müşrik olursa, yani bir tanrı inancı var, ateist değil, tanrı inancı var, tanrıya inanıyor ama müşrik. Efendim üç tane tanrı diyor, efendim birçok tanrıya inanıyor veyahut taşa tapıyor, ağaca tapıyor, dağa tapıyor. E, yanlış. Yani müşrik olursa ameller iptal olur çünkü Allah müşrikin hiçbir ibadetini kabul etmiyor. hayrını hasenatında hiçbir şeyini kabul etmiyor. İlk önce amellerin iptal olması imansızlıktandır. Maalesef herkesin bu gerçekleri anlayıp radyolarda, televizyonlarda bunlara göre halkı etmesi gerekirken bazı radyolar, televizyonlar, gazeteler, dergiler insanları efendim amelleri iptal olsun diye Allah' sevmediği duruma düşsün diye inançsızlığa itecek işler yapıyorlar. Şirke küfre düşürecek sözlerde, beyanlarda bulunur. İnsan da bunu anlayamıyor. Onların peşinde koşuyor işte bu seni küfre çağı çağırıyor, inançsızlığa çağırıyor. Şimdi geçen gün telefon geldi bana e, yoldaydım Ankara'dan geliyordum o kar, kış, buzla efendim mücadele ederek seyahat ederken tokattan telefon. Efendim birisi bana dedi ki işte Allah var, Kur'an var, peygamber var. Ne yapacaksın? Zikri, fikri, dervişliği dedi diyor. Şimdi tabii patladık telefon kesildi. Cevap verme imkanı bulamadık. Peki Allah ve Resulü varsa Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ta hadisi, şeriflerinde zikri tavsiye ediyor. Günde yüz defa estağfurullah çekin diye peygamber efendimiz tavsiye etmiş. Yüz defa efendim La ilahe illallah deyin diye hadisi şerif var. Mevlevîler, maravi ve asıl sabah akşam Allah Allah deyin diye eee hadis şerif var. Dün e, bu, bugün sabah namazından sonra konuşma yapıyor camide vaiz çıktı, ayaküstü konuşuyorlar cemaat edeni. Baktım Allah Allah zikrullahı anlatıyor. İşte Allah zikrederse bir insan ne kadar sevap kazanır. Halbuki bunların resmi mezhepleri biraz Böyle tasavvufa karşıdır ama onu anlatıyor. Mecburen anlatacak çünkü ayette ve hadis-i şerifte var. Onun için böyle kafa bozmuş. Yani bunları ne ne yapıyorsun? Ee, Resulullah emrettiği için, Kur'an'da olduğu için yapıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'e efendim dayanarak bu sözleri söyleyerek onlardan vazgeçirtilir mi? Ben bunları duydum diyor. O zavallı e, Anadolu'nun saf kadını da. Ben bunları duydum. İşte zikrimi, fikrimi bıraktım. Hay Allah müstakını vermesin. Allah ıslah etsin. Yani her laftan bu kadar zayıf Müslümanlık olur mu? Esen rüzgardan pat diye devriliyor. Yani karton gibi Müslüman. Allah ıslah etsin. Efendim, yolunun hak yol olduğunu anlayamamış. ibadeti bırakmış. Allah'ın zikrinden ne zarar gördüğünde Allah'ın ibadetini bırakıyorsun? Allah ıslah etsin. Şimdi 3. hadis-i şerifi söyleyerek efendim sohbetimi tamamlamak istiyorum. Bu 3. hadis-i şerif Yine Hazreti Ali Efendimiz Radiyallahu ak ve kerremallahu veceh hazretlerinden Canımız, başımızın tacı efendim mübarek Al Allah'ın arslanı efendim ümmet-i Muhammed'in önde gelenlerinden, ferverlerinden ilk Müslüman çocuk Peygamber Efendimiz'in evinde büyümüş evladı gibi kızı fatımat Zehra anamızla evlenmiş efendim ilk çocuk Müslüman Efendim ve Peygamber Efendimiz Medine'ye gidince herkesi birbiriyle kardeş edince Hz. Ali yalnız kalınca sen de benim kardeşimsin buyurmuş. Hem evladı gibi evinde büyütmüş. Hem kızıyla evlendirmiş, damadı eylemiş. Hem amcasının oğlu zaten. Amcasının geçim sıkıntısı haflesin diye evine almış. Evlat gibi bakmış. Hem e, kardeşimsin buyurmuş. İltifat Peygamber Efendimiz'in kardeşliğine mazhar olmak ne kadar güzel. Hem de efendim e, halife peygamber efendimizin arkasından o hilafet makamına oturan Hulefayi Raşidinin birisi hem de ümmetin dini bilgisi en yüksek olanlarında ve fetva verebilecek seviyede yani müftülüğü, mürşitliği olan e, yüksek makamda olan Hz. Ali Efendimiz Allah cennette bu, buluştursun dünyada da onun istediği gibi has hakiki müslüman olmayı bütün Hazreti Ali'yi seven kardeşlerimize nasip eylesin bizlere de onlara da. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz'den bu hadisi kutsuyu naklediyor. Aslında bu hadis-i şerif, üçüncü hadis-i şerif benim çok böyle duygulandıran beni çok efendim heyecanlandığım, okuduğum zaman bir hadis-i şeriftir. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz Yekulullahu Teala Yebne Adem ma tünsifunu Bu ileke bin vet temamaketu ileyye bil ma'asi hayri ileke münzil ve şirkün ileye sait ve ve şerruke ileyye sait şirkün diye harekelenmiş ama öyle de okunabilir velayezel ve melekün kerimun yetine indeke külle yevm ve bir amelin kebih yebna adam lev sema'ta vasfe kemin gayrik ve ente la men el mevsuf ila makdi. bu ibretli bir hadis-i şeriftir ey Ademoğlu yani ey insanlar ey kendilerine iman efendim, vazifesi tereddüt etmiş olan hayat imtihanına tabi olan Allah'ı bilmekle vazifeli olan Allah'a kulluk etmek vazifesiyle vazifeli olan insan oğulları dünyaya başına gelmediniz imtihan geçiriyorsunuz ee, keşke bütün insanlar bu işi böylece bilseler, ey ey Ademoğlu diyor, ma tünsifunu, sen bana insaflı davranmıyorsun, adaletli davranmıyorsun, hakkaniyetli davranmıyorsun. Allah Teala Hazretleri böyle ithab ediyor, günahkar e, insanlara. ma bana bana insaflı davranmıyorsun, adaletli, ölçülü, hakkaniyete davranmıyorsun. Yani yapılması gereken işi yapmıyorsun. Eee, onun açıklaması dediğinde de devam buyuruyor. Etehabbabu ileyke bin Ben sana çeşitli nimetleri ikram ederek efendim sevgimi gösteriyorum. Senin seveceğin işleri yapıyorum. Ben sana çeşitli nimetler veriyorum. Rububiyetimi gösteriyorum. İhsanımı, ikramımı gösteriyorum. cömertliğimi cudumu gösteriyorum. Ve tetavakkatu ileyi bil maası sen de Efendim, e, benim sevgime mukabele edecek yerde günahlara dalarak, günahlarla benim gazabımı çekecek işler yapıyorsun. Ben e, muhabbeti e, tahakkuk ettirmek için lutuflarda bulunuyorum. Sen de günahlarla efendim, gazabı ilahiye uğrayacak, kahri ilahiye uğrayacak işler yapıyorsun. İnsanların çoğu maalesef bu durumda işte. Allah'ın nimetleriyle yaşıyor, Allah'a isyan ediyor. iman etmiyor ibadet etmiyor, güzel kulluk etmiyor. Hayatın en büyük işi bu. Birçok kimse bunu anlamıyor. Hatta münevverim diyen insanlar anlamıyor. Hatta münevverim diyen insanların büyük bir kısmı maalesef o bilgisini Allah'a güzel kullukta kullanmıyor da, şeytana kullukta kullanıyor, nefse kullukta kullanıyor, şirkte, küfürde kullanıyor. İnanmıyorum diyor, ateistim diyor, dinsizim diyor, imansızım diyor. Utanmadan Allah'ın nimetini yiyip etrafta öyle dolaşıyor. Hayrı ilekine müjdelin ve şerrike ileye saidün veya şerin ileye saidün iki türlü okuyabileceğimizi söylemiştik. E, hadisi hareketleyen ikinciyi hareketelemiş ama ben birinciyi de uzun görüyorum. Hayrım sana iniyor, şe senin şerrin bana çıkıyor. Yani biliyorsunuz kulların ibadetleri Allahu Teala Hazretlerine melekler tarafından geçirilir ve Allah her yerde hazır ve nazır olduğu bildiği halde melekleri dergah ve izzete arz ederler. Ya kullarım bugün şunları şunları yaptı diye işlem olsun diye. Bela yezerlü melekün kerimün yetini anke küleyyemü meleyesin bir amelin kabe kabi eee daima kerim bir melek yani soylu güzel Allah sevdiği bir melek senin yanından bana her gün ve Gece efendim kötü ameller getiriyor, kötü haberler getiriyor. Ya ey kulum maalesef efendim durum böyle diye Allahu Teala Hazretleri efendim hitap e, ediyor günahkar kullara Allah onları ikaz etsin, biz de günahları haramlara bulaştırmasın. Ybn Ademlerimi itaba söke min gayrke ve entela talebun min ilmeusuf lesarete ideye lesarete İlâ makdihî. Ey Ademoğlu, eğer sen, senin şu günahlarla uğraştığın andaki şu halini, sana kim anlatılıyor diye söylemeden birisi anlatsa, ya birisi şöyle yapıyormuş, birisi ona çok iyilik yapıyormuş da, o da ona şöyle karşı nankörlük ediyormuş, edepsilik ediyormuş. Vay be! diye böyle anlatsa, sen ona kızardın ey oğlu Halbuki Anlatılan şeyler şimdi durum senin durumun diye efendim böyle bildiriyor Allah Teala Hazretleri. Aman Allah Teala Hazretlerinin nimetlerine şükürle, ibadetle ona güzel kulluk ederek karşılık verelim. Nimetlerini yiyip asi olanlardan, azgınlık ve taşkınlık yönüne gidenlerden, imansız, faydasız, insafsız yaşayanlardan efendim olmamaya gayret edelim. Tabi bu kuru bir şeyle olmuyor bir eğitimle oluyor. Şimdi ben Türkiye'deki durumlara bakıyorum. Gazetelere bakıyorum. Bir gazetede üç tane efendim anasını babasını öldüren evlat haberi vardı. Geçen gün dikkatimi çekti. Dedim ya cinnet mi geçiniyor bizim halkımız ne oluyor efendim. Tabi haberleri okudum. Bir insan sevgili anasını babasını nasıl keser filan diye. E, ana baba da öyle günahlar efendim işlemiş ki evlat da çileden çıkmış. Yani al birini, vur ötekisine. Toplumumuz çok büyük tehlikeler içinde. Babalar, anneler efendim, günahlar içinde. Evlatlar, o günahkar annelere, babalara karşı saygısızlıkta ve günahlar içinde. Aman yarabbi. Yani annelerin babaların da çok dikkatli olması lazım. Evlatların da. Bütün bunların tek sebebi var. Bunu işte anlamıyor birçok kimse efendim e, maalesef e, bu büyük gerçeğe karşı gözlerini kapatıyorlar görmüyorlar dini terbiye efendim e, devlet tarafından e, soyluluğu güzelliği efendim tertemizliği kontrol edile edile böyle kontrol dışı avuk şavuk şeyler öğretilmesin diye en soylu şekilde en ciddi şekilde en güzel şekilde en soylu şekilde öğretilmeli. Yani tabi burada bir ince nokta var. Devleti yöneten insanlar kim? Senin benim kardeşlerim. Bir senin benim akrabam. Yani senin benim gibi tahsil gören insanlar. Eğer bunlar dini tahsil görmemiş ise onlar da yanlış fikirlere sahip olabilir. Çok yüksek bir mevkide olur. Çok önemli bir efendim makam işgal ediyordur. Ama dini bilgisi çocuksudur çok cahilcedir. ilkokul seviyesinden bile aşağıdır. Şimdi onun kendi zayıf bilgisine göre efendim sığ mantığına göre bazıları diyor ki efendim Müslümanlık kötüdür. İşte bilmem Müslümanlar mültecidir, gericidir filan. Ama yani sen bırak bu şeyleri de bir bilene soralım. Hani eee gazetelerde böyle şeyler oluyor. Bir bilene soralım diye bölümler oluyor. Bu dini en iyi kim biliyor? Hemen yani işte bu Müslümanlar şöyle de böyle gel Avrupalı bir filozofa soralım. Gel bakalım şu dinin felsefesini yapmış olan senin de saygı duyacağın okumuş yazmış hatta efendim doğuşta Müslüman olmayan gel bakalım birisine soralım. Dünyanın sevdiği saydığı çok büyük filozoflara soralım. Bakın Müslüman oluyor. Amerika'da doğuyor. Fransa'da doğuyor. Hristiyanlık tahsili yapıyor. Ateizmin içine düşüyor. Yıllarca bocalıyor. Ama çok bilgili, çok derin, bilgisi, görgüsü efendim. Derin efendim dünyayı çok iyi tanıyan insan sonunda Müslüman oluyor. Onun için yani ben Türkiye'de dini terbiyenin böyle abuk sabuk, bilgisi sığ insanlar tarafından kararlaştırılmasını da devletçe o zaman iyi sonuç vermediğini görüyorum. O zaman ne oluyor? Devlet dine müdahale ediyor, layıklık olmuyor. Devlet dine müdahale ediyor ama yanlış istikamette müdahale ediyor. Abuk sabuk şeyler efendim ortaya koyuyor. Bu sefer Allah'ın ahkamıyla e, sanki zıtlaşıyormuş, karşı geliyormuş gibi oluyor. Devlet dinin asıl kaynaklarından, Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften en selahiyetli insanlar, en kıymetli insanlar tarafından apaşık dost doğru öğretilmesinin şartlarını hazırlamalı. Ama İslam bilmeyen bir insan kalkıp da İslam hakkında hüküm vermeye, Müslümanların şöyle yapsın, böyle yapsın diye efendim yönünü yönlendirmeye çalışmamalı. O zaman yanlış sonuçlar oluyor. Ben İlahiyat Fakültesi profesörü olarak bu yanlışlıkları görüyorum ve bilimin döndüğünce kimseyi de kırmak istemiyorum. Herkese karşı sevgim, saygım var ama ortada yanlışlık var. Yanlışlığı da düzeltmek gerektiği için ikaz etmek zorunda kalıyorum. Milletimi seviyorum, halkımızın mutluluğunu istiyorum, her şeyin düzenli olmasını istiyorum. Mesela bizim Türkiye'de yüzlerce çevre derneğimiz var. Çevreyi yeşillendirmek, efendim doğayı korumak, doğal sit alanlarını korumak, efendim tarihi sit alanlarını korumak hususunda muazzam efendim sevgimiz, gayretimiz ve isteğimiz var. Efendim, elimizden geldiğince bunu takip getirmek için ağaç dikme kampanyaları açıyoruz. Efendim e, yeşilliği korumaya gayret ediyoruz. Efendim e, Elhamdülillah. Yani tarihi seviyoruz, doğamızı seviyoruz, toprağımızı seviyoruz. Efendim, onları güzelleştirmeye çalışıyoruz. İnsanımızı da seviyoruz. Hatasıyla, sevabıyla, yani doğruluğuyla, evliliğiyle insanımızı seviyoruz. Yanlış yolda olanı doğru yola çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bu ona yardım. Doğru yolda olanı destekliyoruz. Çünkü e, doğru olan şekil bu. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, Kardeşin zalimse de yardım et, mazlumsa da yardım et. Din kardeşin zalim olsa bile yardım et. Şimdi mazlumken yardım etmeyi anlattık ki Allah Resulallah da zalimken nasıl yardım edeceğiz diye sormuşlar. Efendimiz ne kadar güzel dikkat çekici bir şekilde beyan etmiş durumu. E yani zalimken kardeşe yardım etme üzülme diyor. E buyurmuş ki zalimi zulmünden engellemek ona yardımdır. Çünkü zulmü yaparsa Allah'ın karnına belasına uğrayacak ailetin ahireti mahvolacak. Tepetakla cehenneme atılacak. O halde onu cehennemden kurtarmaya çalışmak ona yardım. Onun için herkesi seviyoruz. Herkesi kurtarmak istiyoruz. Ama sarhoş kendisine içki içtirmeyen insana kızar. Bağırır çağırır. Halbuki içkiyi mekan meyhaneden onu çekip götürmeye çalışan insan ona iyilik yapmak istiyor. İstiyor ama ya sarhoş onu anlamıyor. Bazen hasta, doktorunu istemez. Eğer aklı, şuuru bozuksa deli kendisini tedavi edecek doktorla kavgaya, mücadeleye girişin de zincirlere vurulur. Allah işte e, basiret ihsan etsin. Yanılanlara hidayet nasip etsin. Doğru yola görmeyi nasip etsin. Doğru yola girmeyi nasip etsin. E, -u Teala u e, şeyi iyi ikazı bu hadisi kutsu de hepimizin kulağında olmalı. Eğer bizi Sanki bizi anlatmıyormuş gibi söyleseler ya bir adam şöyle yapıyormuş böyle yapıyormuş bir kişi e, şu kadar iyiliğe karşılık bu kadar kötülükle davranıyormuş diye bizim yanımızda şey yapsalar kimmiş ondan nankör deriz. Kimmiş o iyiliğe kötülükle mukabele eden gizansız, irfansız edepsiz deriz. Yani sen anlatılıyorsun işte. Sen Allah'a karşı böyle yapıyorsun. İşte bu durumdan kurtulması lazım herkesin. Allahu Teala Hazretleri şu güzel günler hürmetine, şu güzel yerlerde Efendim duaların kabul olduğu zamanlarda ve mekanlarda dua ediyorum. Şaşıranlara doğru yolu göstersin. Çünkü bu bizim memleketimizde olsun, dışarıda olsun. 20. yüzyılda bir kültür e, şey buhranı var efendim. E, i̇nsanların kafaları karma karşı oluyor. Doğru yolda olanları bile raydan çıkartacak işler oluyor. Sapıtabiliyorlar, delirebiliyorlar. Efendim akılları başlarından gidebiliyor. Allah imanımızı korusun güzel işler yapmamızı nasip etsin. Sevdiği kul durumuna gelmemizi nasip etsin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirmemizi nasip etsin. Şu dar-ı dünyada şu dünya imtihanını üstün başarıyla başarmayı nasip etsin. Talebeler şimdi geliyorlar benim elimi öpüp dua istiyorlar. Hocam işte üniversite giriş imtihanlarına hazırlanıyoruz. Dua başarılı olalım. Hepimiz imtihandayız. Hepimiz ahiret imtihanındayız. Hepimiz birbirimize dua edelim de bu imtihanı kazanalım. Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Cennetiyle, cemaliyle bir şeref alalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Mekke-i Mükerreme'den size kucak dolusu sevgiler, selamlar.